Bölüm 83. Yöneticilik istemekte hırslı olana görev vermemek. Hadis 680. Ebu Musa el-Eş'ari Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Amcamın oğullarından iki kimseyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdik. Onlardan biri Ya Resulallah Allah'ın emrinize verdiği vazifelerden birine, beni tayin etseniz, dedi. Diğeri de, buna benzer bir istekte bulundu. Bunun üzerine, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Vallahi biz, isteyen veya göreve karşı hırslı bulunanı yönetici yapmıyoruz, memuriyet vermiyoruz.